Muhterem Müslümanlar Kur'an-ı Kerim her sahada son sözü bütün sözleri kesen sözü söylemesi söz kesen olması muhakkak ve müsellem olduğu gibi insanın haleti ruhiyesini tahlil etme insana insanın içini okutturma İlimlerin elinin ulaşamayacağı insanla dünyatının teşrihatını yapma mevzunda dahi son sözü yine Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beyan'ı söyler. 14 asırlık mazisiyle Kur'an'ın insan hakkında söylediği sözlerin eskimediğini, hörsümediğini görmekteyiz, müşahede etmekteyiz. Nuzul'u anındaki tatlılığı, taraveti, 14 asır sonra dahi muhafaza etmekte, bütün canlılığıyla karşımıza çıkmakta, kalbel, kalplere kendisini okutturmakta, hisleri karşısında serfüruh ettirmekte, bütün düşünce, düşünceleri secdeye getirmektedir. Misallerle bunun müsellem olduğunu, mantığı kıyasların, kıstasların çok üstünde, müsellem olduğunu göstermeye çalıştık. Hangi beşeri kanun vardır ki bu kadar uzun zaman onu eskitmiş olmasın? Çok uzaklara gitmeden, ilk felsefeyi kuranlara gitmeden, Yunan felasifesine gitmeden, maddeci epikürlere, demokritlere ve onların yanılmalarına gitmeden Maddeci İçtimaiyat Kanunu'nu vaz eden, Marx'lara falan gitmeden şu asırda insanla dünyasının teşrihatını yapan insanlara baktığımız zaman nasıl yanıldıklarını, nasıl yanlış kanunlarla beşeri şaşırttıklarını görürüz. Psikanalizi ortaya koyan adamı, libido kanununu getirip ortaya koyan adamı, şu nebiler nebisinin minberinde ağzını ağzıma almamak için kesmediyorum, bu meselenin erbabı bilir bunu. Fizik analizin bugün tenkit edilmeyecek çok az tarafı kalmıştır. Sadece şuur altıların suyun yüzüne çıkarılması meselesi bir tarafa konulacak olursa, ehli ilmi de, ehli cehli de rahatlıkla tenkit edeceği tarafları pek çoktur bugün. Halbuki kanunun vaatı, kanunu dün vaz etmiştir ve ilim dünyasında uzun zaman saltanat sürmüştür. Üniversitelerde ilim diye tedris edilmiştir. Esasla ifade edeyim. Tıp da hala bir ilim olarak tahsil edilmektedir. İnsanın bütünle dünyatı, bütün şuur altları bu kanuna irca edilmek suretiyle o kafirin fikirleri teyit edilmeye çalışılmaktadır. Halbuki beri tarafta tecrübeler husus ile psikolojisinin kendine has, laboratuvarları bu meseleyi tekzip etmekte, kanun vazını yalancı göstermektedir. İnsan içiniyle dünyatını tahlil eden bir felsefi akım vardır. Gavurca adıyla eksistansiyalizm, kendi içinde çeşitli mekteplere, ekollere ayrılmış olmasına rağmen insanın içinin tahliliyle ortaya çıkmaktadır. Bu pistte insan içinin talilini yapıyorum, maçını yapmaktadır. Demektedir ki insanların bir kısmı şahsen işte ah buyurun, ahlaksızdır, beşeri tapıklık içindedir. Kadın şöyledir, erkek şöyledir. İnsan kendi kendini inkar etmesin, içine baksın, kendisinde olan şu mündemiç, münderiç, matvi, kötü huylar erkeç başını çıkaracak dışarıya, deliklerdeki akrepler, yılanlar, çıyanlar gibi. Yani daha açık dille, insanların bir kısmı cinsi sapıktır, önüne geçemezsiniz. Bir kısım erkekler vardır, kadın önüne geçemezsiniz. Ve erkekte kadına düşkünlük ciddi hayati bir meseledir, önüne geçemezsiniz. Varoluşçunun bütün eserlerini okuduğunuz zaman, bütün şenaat ve denaat, İnsanı yorganın altında dahi icaba gark edecek çirkinlikleriyle ile bu tabloları görürsünüz. Fakat bunlar iflas etmiş meselelerdir. Ehli ilmi insafa davet ederek diyorum ki, Allah yarattığı herkesi fıtratı selim üzerinde yaratmıştır. Ve buna bir gün evet diyecektir sadaksa diye parmak batacaktır. Allah Celle erkek ve dişi hormonlarını belli bir münasebet içinde insana vermiştir. Ama sen erkeğin düşüncelerini, duygularını bozarsan, onda kadın hormonlarının fazla gelişmesini temin edersen, hayaliyle bunu yaparsan o cinsi sapık olacaktır. Cinsi sapık olduğundan dolayı değildir. Sen onları anlattığından ötürü onu cinsi sapık yapmaktasın. Sen kadına ait meselelerin teşrihatını yaptığından, batılı tasvir ettiğinden, ahlaksız tablolar içinde onu boğduğundan onu ahlaksız yapmaktasın. Binaenaleyh. Bu vadide terd edilen ve gençliği ateşe kendine atar, atan kelebekler gibi, o ateşin o korkunç ateşin içine atan şu 20. asrın ne kadar mektebi, ne kadar felsefi ekolü varsa, hepsi Kur'an-ı Muğzül beyanın karşısında iflas edecek, bize gelecek, söz diyecektir. Beşer kulak kesilecek, sadece Kur'an'ı dinleyecektir. O da insanın tahlilini yapmıştır, arz ettiğim yönleriyle insanın tahlilini yapmıştır, kadın ve erkek insan anatomisiyle insanın karşısına gelmiştir. Fakat onda hiç yanılma olmamıştır, 14 asır onu pörsütmemiştir, yıpratmamıştır. Terü taze bugün dahi meydandadır, el verir ki beşer gönlüyle ona dönsün, hisleriyle içine girsin, fikriyle terkip ve tahlilini yapsın. Bütün dertlere derman onu bulacaktır, bütün hastalıklara şifa onu bulacaktır. Felsefenin iflas ettiği yerde dalga dalga Kur'an-ı Beyan'ın bayrağının dalgalandığını görecektir. Ve biz uzaktan uzağa ilimlerin tecessüs ede ede gittiği son noktada, insanların düşüne düşüne varmak istedikleri son noktada, beşerin emekliye emekliye ulaşmaya gayret ettiği Kur'an'ın vardı son noktada, dize gelecek ve Kur'an'a doğrudur diyecek hakikatini bugünden hissetmeye başlamışız. Allah'ın tevfik ve inayetiyle üniversiteler Kur'an'ın karşısında dize gelecek. Mukaddes kitap, mukaddes kübbeyi sırtına giyen profesör tarafından alınacak, öpülecek, Bismillah denecek, talebi öyle anlatılacak günleri şimdiden hissetmeye başlamış bulunuyoruz. Lisenin koridorlarında ve sınıflarında Kur'an-ı Muhsul o mütemadiyen tatlı olan sesinin, kulaklara hayat getiren sesinin, hayata hayat bahşeden sesinin duyulduğu o sınıflarda şimdi şimdi de hissetmeye başlamış bulunuyoruz. Cenabı Hak doğru ve dürüst olan Kur'an-ı Muhsul beyanının geleceği tahakkuk edeceği ona hak bu alemi işaretlerini beşaretlerini gördükten sonra hakikatıyla lütfeylesin, ihsaneylesin, yanlış, apık sapık noktayı nazarlara felsefelere, nazariyelere saplanmadan beşeri halaf eylesin. Bu mevzuda beşer, felsefenin ve bu yalan yanlış kıstaslar üzerine oturtulmuş kanunların, beşeri nasıl rahatsız ettiğini anlamış olacaklar ki felsefe kitaplarını değiştirdiler. Bu çok hayırlı bir adımdır. Ümit ediyoruz ki bu nazariyelere inşallah bir sünger çekip efkardan sili verecekler. Gerçeklerle insan karşısına laboratuvarda tahlili yapılmış şeylerle insan karşısına çıkacaklar ve çıktıkları an kainatla Kur'anı beraber dünyaya gelmiş gibi bulacaklar. Birbirinden ayrı görmeyecekler onları. İnsan, kainat ve Kuran'ı o Beyan üçlüsüyle karşı karşıya kalacaklar. Hayatın ifadesi işte o zaman kendisini bulacak, hayat o zaman ifade edilmiş olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gerçeğe karşı kalplerimizi hüşşar eylesin, bizi gafletten ikaz eylesin. Kur'an-ı muhis Beyan'ın getireceği hayat tartının fecrinde bulunan bizleri o günü lütfetmek suretiyle nimetini ikmal ve itmam eylesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَٰى النِّظَامُ كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون